وَاِنْ جَنَحُوا لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ Eğer onlar barışa yanaşırlarsa o halde sen de ona o barışa yanaş ve Allah'a tevekkül et. Şüphesiz ki semi hakkıyla işiten, alim, her şeyi hakkıyla bilen, ancak O'dur. Eğer sana hile yapmak isterlerse, artık şüphesiz ki Allah sana yeter. O Allah ki sana yardımıyla ve müminlerle kuvvet verendir. Ve Allah azizul ve birbirlerine düşman olanların kalplerinin arasını iman ve ihlasla birleştirdi. Eğer yeryüzünde bulunanların hepsini sarf etseydin, yine onların kalplerinin arasını birleştiremezdin. Fakat Allah onları birbirlerine kardeş yaparak aralarını muhabbetle kaynaştırdı. Çünkü o, aziz, kudreti daima galip gelendir. Hakim, her işi hikmet dolandır. Ya <gülüyor> eyvühen nebiyyü hasbü ve men itteba'ke miney müminin. Ey Peygamber, sana ve müminlerden sana tabi olanlara Allah yeter. Ey yahyan Elfenin dezenkfero b anhem kavl ey peygamber müminleri savaşa cihada teşvik et eğer sizden sabreden 20 kişi olursa müşriklerden 200 kişiye galip gelirler eğer sizden 100 kişi olursa inkar edenlerden 1000 kişiye galip gelirler çünkü gerçekten onlar hakikati anlamayan bir kavildir. Allahu <gülüyor> in ''Şimdi Allah muhakkak sizde bir zayıflık bulunduğunu bildiğinden sizden yükünüzü hafifletti. Artık eğer sizden sabreden yüz kişi olursa onlardan iki kişiye galip gelirler. Eğer sizden bin kişi olursa Allah'ın izniyle iki bin kişiye galip gelirler.'' Allah ise sabredenlerle beraberdir. fil dunya Yeryüzünde küfrün belini kırıp ağır basmadıkça bir peygamberin esirlerinin olması fidye alması muvafık değildir. Siz şu dünyanın geçici menfaatini istiyorsunuz. Allah ise ahireti arzulamanızı istiyor. Çünkü Allah aziz, kudreti daima üstün gelendir. Hakim, her işi hikmetli olandır. <gülüyor> Allah tarafından ashab Bedir'in bağışlandığına dair önceden verilmiş bir yazı hüküm olsaydı esirlere bedel olarak aldığınız fidyeden dolayı elbette sizi pek büyük bir azap dokunurdu. Artık. Evde ettiğiniz ganimetten helal ve temiz olarak yiyin Ve Allah'tan korkun. Şüphesiz ki Allah, gafur, çok bağışlayandır. Rahim, çok merhamet edendir. Ya eyyühan nebiyyü kulli man fî eyzîküm minel esrâi yâlemillâhu fî kulûbikum Ey peygamber elinizde bulunan esirlere de ki eğer Allah kalplerinizde bir hayır olduğunu bilirse kalplerinizde bir hayır ve iman varsa size sizden alınan fidyeden daha hayırlısını verir. Ve size mağfiret eder Çünkü Allah gafur Çok bağışlayandır Rahim çok merhamet edendir <gülüyor> Eğer o esirler Sana ihanet etmek isterlerse Daha önce de şüphesiz Allah'a hain etmişlerdi Allah onlara karşı sana imkan vermişti. Allah ise alim, her şeyi hakkıyla bilendir. Hakim, her işi hikmetli olandır. İnnelllezîne âmenû ve haacerû ve câhedû bi amvâlinim <Sessizlik> ve enfusihim fî sebîlillâhi vellezîne âven ve nâsarû vellezîne âven ve nâsarû ulayike ba'duhum evliyâ. والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصراكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم Doğrusu iman edip hicret edenler ve Allah yolunda mallarıyla canlarıyla cihad edenler ve onları barındırıp yardım edenler var ya, işte onlar birbirlerinin velileri varisleridirler. İman edip de henüz hicret etmeyenler ise hicret edinceye kadar onların velayetinden, mirasçılığından size hiçbir şey yoktur. Fakat din hususunda sizden yardım isterlerse artık üzerinize onlara yardım etmek düşer. Ancak aranızda kendileriyle antlaşma bulunan bir kavme karşı yardım istemeleri müstesna. Allah ise yapmakta olduklarınızı hakkıyla görücüdür. İnkar edenler de birbirlerinin dostlarıdırlar. Eğer siz bunu birbirinizle yardımlaşmayı yapmazsanız, yarzünde bir fitne ve büyük bir fesat olur. İman edip hicret edenler ve Allah yolunda cihad edenler ve onları barındırıp yardım edenler var ya, işte gerçek müminler ancak onlardır. Kendileri için Rablerinden bir mağfiret ve daimi bir rızık vardır. min ve ve ve ulûl Sonradan iman edip hicret edenler ve sizinle beraber cihat edenlere gelince, işte onlar da sizdendir. Akrabalar ise Allah'ın kitabında, onun hükmüne göre, birbirlerine miras hususunda daha layıktırlar şüphesiz ki Allah her şeyi hakkıyla bilendir